ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdulmuttalib'in alınan 200 devesi Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor.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 Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.